Sevgili seyirciler, hepinizi saygıyla ve muhabbette selamlıyorum. Ben Ankara İlahiyat Fakültesi'nden Enbiya Yıldırım. Nasip olursa bu dönem genç arkadaşlarımla birlikte sizlere Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in İslam Dairesi içerisindeki yerinden bahsetmeye gayret edeceğiz ve bu seriyi tamamladığımız zaman zaten gönüllerimizde var olan Peygamber sevgisi, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in İslam Dairesi içerisindeki o sarsılmaz Yerine dair bakış açımız ve inancımız inşallah pekişecektir. Tabii ki ben bu programı burada hepinizin gördüğü gibi tek başıma yapmıyorum. Genç arkadaşlarımı, dinamik kardeşlerimi yanıma aldım. Onlarla birlikte onların da programa katkı yapmaları suretiyle bu programı inşallah devam ettireceğiz. Hocam, ve güzel bir şey yapmaya çabalayacağız. Buyur. Hocam tahtaya biz bir şey yazmadık ama ne yazalım? Ya ben o tahtayı inadına boş bıraktım esasında. Niye boş bıraktım? Şimdi derslerde de bilirsiniz fakültede her sınıfta böyle birkaç tane lüzumsuz öğrenci olur. <gülüyor> Dedim ki o boş tahtayı bırakalım lüzumsuz yapanlar oraya yazalım. Ondan sonraki haftalarda bu arkadaşlarımız kendilerine biraz daha dikkat ederler ama gözüken o ki lisenin başına ilk olarak sen yazı yazılacaksın gibi duruyor ama ama sen mahcup olma diye seni yazmayalım. İstersen biz oraya başka bir şey yazalım. Ne yazalım? Bugünkü sohbetimizin konusunu Ana hatlarıyla oraya yazalım ama senin yazın nasıldı? Güzel miydi? Yok hocam. hocam hiç zorlamayalım. Yazısı daha güzel olan arkadaşlar var. Ya o zaman kendimize zulmetmenin anlamı yok. Yazısı güzel olan kimdi? Sefa yazsın hocam. Sefa. sefa yasın Gel. Ya. Sefa yazın güzelmiş. İnşallah mahcup etmezsin bizi. Hadi bakalım. Evet. Arkadaşlar oraya şöyle yazsak nasıl olur acaba? Hz. Peygamber Kur'an'ın müfessiridir. Hz. Peygamber Kur'an'ın müfessirdir. Safa yazarken biz konuşmamıza, sohbetimize devam edelim. Kıymetli seyirciler İslam dairesine baktığımız zaman bu yüce dinimize baktığımız zaman bu yüce dinin temelinde iki tane temel yapı taşı olduğunu görürüz. Yani bu binanın İslam diye bahsettiğimiz şeyin üzerine yükselmiş olduğu binanın hatta biz buna bina demeyelim isterseniz gökdelen diyelim, büyüklüğünü ifade etmek için. Gökdelen'den daha yüksek bir bina var mı bilemiyorum. Varsa o olduğunu kabul edin. İslam bu yüksek, yüce binanın temellerinde iki şey üzerine yükselir. Bunlardan bir tanesi, Kur'an-ı Kerim'dir. Allah'ın biz Müslümanlara, daha doğrusu bütün insanla göndermiş olduğu kitabı Hakimidir. Yüce kitabıdır. Kur'an-ı Kerim'dir. İkinci olarak da, Safa kardeşimizin tahtaya yazdığı gibi kameradan arkadaş bunu gösterebilirse, gösterme imkanı varsa ikinci olarak da Kur'an'ı müfessir olan, Kur'an'ı bizlere yaşatan ve canlı olarak da gösteren Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'dir. Değerli seyirciler, şimdi biz hicri olarak 1441 yılındayız. Bu 1441 yıllık tarih sürece baktığımız zaman, Müslümanların Kur'an'a ve sünnete başka bir ifadeyle Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in hadislerine nasıl baktıklarını Kısaca bir dile getirmeye gayret edelim. Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki, Kur'an-ı Kerim'in elimizdeki haliyle iki kapak arası olduğunda, yani Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, Kur'an'ı bize nasıl bırakmışsa, onun bıraktığı şekliyle bizlere kadar geldiği hususunda, Müslümanlar arasında hiçbir şüphe yoktur. Sünnisi olsun, veya da sünni gelenin bidat mezhepleri olarak değerlendirmiş olduğu o mezheplere müntesip olan insanlar olsun, Müslümanların tamamı elimizdeki iki kapak arasında bulunan Kur'an-ı Kerim'in Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in bizlere bıraktığı haliyle bir harfi bile değişmeksizin geldiği hususunda ittifak halindedirler. Zaten Kur'an-ı Kerim'de de bununla ilgili hepinizin bildiği, seyircilerimizin de bildiği bir ayet-i kerime var. اِنَّا نَحْنَا نَزَّلْنَا الزِكْرًا وَاِنَّا لَهُوا lehafizun. Yani biz bunu indirdik diyor Allah kısaca. Bunu biz koruyacağız. Yani kıyamete kadar bu kitaba hiç kimse elini süremez. Bunun üzerinde bir metniyle, bir harfiyle hiçbir Allah'ın kulu oynayamaz. Bütün Müslümanlar, demek ki iki kapak arasındaki Kur'an'ın Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz'den bize gelene kadar hiçbir değişikliğe uğramadığı noktasında herkes müttefik anlaşmış durumdadır. Peki Müslümanlar Kur'an metnini bu şekilde hiçbir harfi değişmeksizin bize geldiği hususunda kabul etmekle birlikte Kur'an'a yaklaşımları noktasında nasıl bir tavır, tutum, yaklaşım sergilemişlerdir diye bakacak olduğumuzda da şunu görürüz. Değerli kardeşlerim, bildiğiniz gibi insanı Almış olduğu eğitim, ailesi, bulunmuş olduğu muhit hatta yaşamış olduğu coğrafya, insanın bakışını çok etkiler. Hatta ülkemizdeki insanlara baktığımız zaman, coğrafyalarına göre bile insanların tabiatlarının kısmen de olsa farklılık arz ettiğini hepiniz görürsünüz. Hatta ben şimdi Karadenizliyim, Karadenizli insanlar için ne derler? Ne derler? Asabi derler değil mi? Şimdi Karadenizler bize kızmasın ama ben de Karadenizliyim. Nedir? Yani bölge, bütün bunlar bir araya geldiği zaman insan üzerinde bir etkisi oluyor. Dolayısıyla bunun Kur'an-ı Kerim'e yaklaşım noktasındaki durumuna baktığımız zaman değerli kardeşlerim, hani az önce ifade ettiğim gibi eğitim, yetiştiği muhit, almış olduğu hocalar, beraber bulunduğu kimseler, onların fikirlerinden etkilenme vesaire. Dolayısıyla de Müslümanlar arasında herhangi bir tartışma olmamakla birlikte, Kur'an'ın yorumlanması, biz buna tevil diyoruz, yorumlanması noktasında bir takım farklılıklar söz konusu olmuştur. Bu da gayet normaldir. Çünkü bu bir anlamda nedir? Bir berekettir. Herkes farklı bir zaviyeden Kur'an-ı Kerim'e baktığı için aziz kardeşlerim sen mesela nereliydin? Yozgat. Sen Yozgat'ın kültürüne sahipsin. Bir Yozgat'lının bakışıyla diyelim ki bir Kırşehirli şair ruhlu olan bir insanın Bozkır'ı görmüş olan belki de tezeneyi kullanmış olan bir insanın bakışı arasında fark vardır. Dolayısıyla bu esasında nedir biliyor musunuz? Bu esasında Kur'an-ı Kerim'in farklı açılardan, farklı bakış açılarından ortaya konmasıdır. Kur'an'ın bir başka güzelliğinin de insanlar tarafından ortaya sergilenmesidir. Dolayısıyla bu farklı bakışlar, farklı yorumlar yeter ki temel değerlerin dışına çıkmasın. Biz Müslümanlar için bir Berekettir. Şimdi Kur'an-ı Kerim'le ilgili bu temel bilgiyi buraya koyuyoruz. Şimdi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'ın durumuna bakacak olduğumuz zaman ama benim bu söylemiş olduğum bu husus, kısa olarak sizlere arz etmeye gayret ettiğim bu husus, bilgisi zihnimizin bir tarafında biraz dursun. Burada dursun bu anlattığım Kur'an-ı Kerim'le ilgili olarak. İkinci olarak ne dedik? İslam'ın gökdeleninin temel yapı taşlarından ikincisi, Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın bizlere bırakmış olduğu hadislerdir. Bir başka ifadeyle, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin sünnetidir. Peki, Kur'an-ı Kerim'le ilgili dedik ki, bu tevatüren bize gelmiştir. Hiçbir harfi hususunda bile Müslümanlar arasında bir tartışma söz konusu değildir. Peki, hadisler için bunu söyleme imkanımız var mı? Elbette ki, sıhhat açısından baktığımız zaman, Elimizdeki hadislerin büyük çoğunluğu Peygamber Aleyhisselam'a bizi götürmektedir. Sıhhat açısından bir problem taşımamaktadır. Ancak sıhhatinin ağırlığı noktasında bakacak olursak, Kur'an-ı Kerim'e biz mütevatir diyoruz, tevatüren bize gelmiştir. Ama hadis-i şeriflerin önemli bir kısmı da tevatüren gelmemiştir ama sahih olarak bize gelmiştir. Dolayısıyla Hazreti Peygamber'e gerek Kur'an-ı Kerim olsun, gerek hadis-i şerifler olsun bizi Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a götürme noktasında İkisi de aynı işlevi görmektedir. Ancak sıhhatinin ağırlığı noktasında elbette ki Kur'an-ı Kerim farklı bir noktadadır. Hadis-i şerifler ona göre aynı ağır siklete sahip değildir. Bu bütün ümmetin kabul etmiş olduğu bir husustur. Hadis-i şeriflerle ilgili Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi aziz kardeşlerim, Hadis-i şeriflerle ilgili olarak da Müslümanlar tıpkı Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın buyruklarını anlama, Bunları hayatımızda nasıl tatbik edeceğiz noktasında farklı yaklaşımlar tabi olarak sergilemişlerdir. Dolayısıyla toparlayacak olursak gerek Kur'an-ı Kerim'e bakış, gerekse Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in hadislerine bakış yani yorumlama noktasında ortaya farklı yaklaşımlar çıkmıştır. Ancak bunu söylerken altını çizerek ifade etmemiz gereken şey şudur. Hangi farklı yaklaşımlara ait olurlarsa olsunlar. Yani fıkıh mezhepler olabilir, itikadi mezhepler olabilir. Bütün Müslümanların, bütün Müslümanların gönül dünyasında Kur'an yanında da Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam sarsılmaz bir yer işgal etmektedir. Hocam, Tahtaya yazdığımız gibi Hazreti Peygamber Aleyhisselam Kur'an'ın müfessiridir. Evet. Hocam konuşmanızın başında dinimizin temel iki... Yapı taşından hatta gökdeleni diye tasvir ettiğiniz Kur'an ve sünneti bize izah ettiniz. Ancak günümüze baktığımız zaman maalesef ki bir takım gruplar, ben akıl sahibiyim. Dolayısıyla Kur'an'ı anlama hususunda sünnete ve peygamber efendimize ihtiyacım yok diyerek, sünneti ve peygamber efendimizi dinin dışına iten bir din anlayışını benimsiyor. Ayrıca bu din anlayışı günümüzde 21. yüzyıl gençlerinin en büyük hastalığı olarak tasvir edilen deistlik, Değişlik inancına da kapılarını aralamış bulunmaktadır. Dolayısıyla hocam biz bu anlayışa karşı nasıl bir e, tutum sergilemeliyiz ve bu iddialarına nasıl bir cevap vermeliyiz? Aziz kardeşim gerçekten e, can alıcı bir soru sordun. Teşekkür ediyorum sana. Öncelikle şunu ifade etmek isterim. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Allah'ın kitabı bu. Allah'ın kitabına baktığımız zaman şunu görürüz. Allah hiçbir zaman insanlarla iletişimi doğrudan yapmamıştır. Yani Allah insanlara tek tek gökten diyelim ki buna muktedir değil mi Allah? Aynen. Elbette ki bunu soramayız bile. Allah kudretinde olmasına rağmen gökten herkese ne buyruğu var? Tak sana, tak sana, tak sana, tak sana herkese bu şekilde birer tane buyruk indirme yöntemi Allah'ın adetullah dediğimiz Allah'ın böyle bir adeti yok. Yok. Ya ne yapmıştır Allah? Allah her zaman kullarla olan iletişimi sevgili seyirciler Allah kullarla olan iletişimi her zaman bir elçi vasıtasıyla yapmıştır. Her zaman. Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili pek çok ayet kerime var. Mesela Bakara Suresi'nde geçen bir ayet-i kerimede Allah bir kısım peygamberleri sayarak şöyle buyurur. Kulû âmennâ billâhi ve mâ unzile ileyna ve mâ unzile ilâ İbrahim'e ve İsmail'e ve İshâka ve Yakube ve lesbâti ve mâ utiye Musa ve İsa ve mâ utiyen nebiyyûnen min Rabbihim. La beyne بين احد منهم فنحن له مسلمون. Burada Allah göndermiş olduğu peygamberlerin aziz kardeşlerim, değerli seyirciler bir kısmını zikreder. Bu bize neyi gösteriyor? Demek ki Allah önceden de olduğu gibi şu anda da bizim içinde, biz Müslümanlar içinde her zaman kullarla kendisi arasında bir elçiyi, temsilci olan Allah göndermiştir. Hocam zaten şunu da söyleyeyim. Ve ma hatta ne varsa Rasuyla. Allah diyor ki biz bir peygamber göndermeden diyor hiçbir topluma azap etmeyiz diyor. Evet. Bakın peygamberi o kadar çok önemsiyor ki Allah onun merkeze alıyor. Onunla her işini gö göreceğini, vahyin, tebliğini insanlara nasıl adeta kendilerini formatlayarak güzel insanlar olmaları gerektiğini peygamber Aleyhisselam'ın daha önceki peygamberler için de elbette ki bu geçerli. Onların şahsında temsil ettirerek Allah bizlerden beklentilerini bizler arz etmiş oluyor. Buyur. Bir kişiye demiştiniz ya toplumdan bir kişiye. Musa ve Harun aleyhisselam ikisi kardeş birlikte peygamberlerdi. Tabii ki. Allah bazen Hazreti Harun aleyhisselam olduğu gibi yanına yardımcı olarak iki kişi de bu şekilde bu bahsetmiş olduğunu Ayet-i Kerimelerde de zaten belirtildiği üzere iki kişiyi Nebi olarak peygamber olarak göndermiştir. Ancak bizim burada anlamamız gereken şey nedir? Neyin üzerinde biz duruyoruz şu anda? Durduğumuz şey aziz kardeşlerim, değerli seyirciler Allah buyruklarını bir temsilci bir elçi üzerinden göndermiştir. Bu son derece önemlidir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Buyur. Hocam aynı şekilde dediğinize örnek teşkil etmesi açısından Nur suresi 54. ayette de bir ibare var. Ve in ruhu tehtedu Kardeşim Es'auzu Bismillah. minash-şeytanir-racim. Feiza qara'tel-Kur'ane festa'iz billahi minash-şeytanir-racim. Sadakallahu azizun. misin? Bunu hatırlatmış oldu. Zannediyorum dokunmamıştır. İyi bir hatırlatma oldu Çok teşekkür evet. ederim evet. böyle bir hatırlatma için. Tekrarlayayım. E'uzubillahi minash-şeytanir-racim. Bismillahirrahmanirrahim ve inne tudee'uhu tehtedu. Eğer ona itaat ederseniz kurtuluşa, <gülüyor> hidayete erersiniz. O dediğimiz kişi de Hazreti Peygamber'dir ve peygamberliğinden de yola çıkarsak Allah'ın bize ulaşmasında yani rehberler bize verdiği güzel, ve harika. bu rehberlere bizim itaat etmemizin Allah'a itaat etmemizle aynı olmasa da Allah'a ulaştıran bir yol olduğu yani aşikar hocam. E, dediğin doğru, niye doğru? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de sizler benim öğrencimsiniz. Ben size... Bir kısım ayetlerde Peygamber Aleyhisselam'a itaat etmekten bahseden ayetleri de hadis dersinde ben sizlere ezberlettim. Hocam, bildiğiniz gibi. Evet, evet Şimdi çok Şimdi oraya geçmeden oldu. şöyle bir sual var. Bu arkadaşımızın sorusuna bir cevap versek mi acaba? Aynı minvalide evet. tamam, soru Tamam, buyurun o zaman. Evet. Şimdi baktığımız zaman bizim mutlak inancımız zaten ayet-i kerimelerden hareketle bu şekilde. Yani benim peygamberim bir şey söylediyse zaten, iman ettim. Başım gözüm üstüne diyoruz ya evet. Türkiye'de, bu şekilde. Ama biz böyle söyleyince şöyle çatlak sesler duyuyoruz işte. Siz Hazreti Peygamberi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i Kur'an'ın önüne geçiriyorsunuz. Bizim böyle bir niyetimiz yok. Biz bunun farkındayız. Böyle bir anlayışımız yok. Ama e, bu sorular sorulurken bir maksat mı var? Yani bir kasıt var mı? E, varmak istedikleri nokta neresi? Şöyle bir şey geliyor aklıma yani mefhumu yani Karşıt bir kavrayışla bunlara şu soruyu sorsak acaba ne diyecekler? E, Hazreti Peygamber olmasaydı ne olurdu? Evet. Yani arkadaşın sorduğu soruyla Hazreti Peygamber olmasa ne olurdunuz sorusunun cevabı aslında aynı yere varıyor. Burada bunlara karşı destek olarak yani destekleyebileceğimiz argümanlar nelerdir? Acaba bunların verdikleri bir cevap var mı? Akademik olarak sizin kulağınıza geldi mi? Ya tabii ki bunlarla ilgili yapılan çalışmalar var. Diyanet, Türkiye Diyanet Vakfı'ndan çıkan bir kitap da var bildiğiniz gibi. Yani yazmak bize nasip oldu. Kur'an bize yeter söylemi diye bu çerçevede yazmış olduğumuz bir kitap var. Şimdi ben ikinizin sorusunu bir araya getirerek müsaade edersen ikinize ikinizin hakkından geleyim. İkinize <gülüyor> cevap vererek ikinizin hakkından gelmeye gayret edeyim. Değerli kardeşlerim, öncelikle şunu ifade etmeye çalışayım. Değerli seyirciler. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de 7 sayfa tutarında Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam efendimize İttiba etmeyi, peşinden gitmeyi, onu kendimize örnek almamızı emreden ayetler var. Ayet-i kerimede Allah buyuruyor ki, Kul, in kuntun tuhibbûne allâhe fettebi'ûni yuhbibkumullâh ve yâfirlekum zunubekum vallâhu gafurun Rahim. Şimdi bu ayette Rabbimiz diyor ki, Peygamber aleyhisselama uyacaksınız diyor. Eğer Allah'ı seviyorsanız, buradaki koşul çok önemli aziz kardeşlerim. Allah'ı seviyorsan, Peygamber'e uyacaksın kardeşim. Ben peygamberi de seviyorum, Allah'a da seviyorum ama ben peygambere uymam. Böyle bir şey deme şansımız yok. Yani böyle bir şey zaten gönül dünyamızda olması doğru bir şey değil. Sen diyorsun ki ben Allah'a inanıyorum. Kitabını Allah'ın buyruğu son kitabı olarak kabul ediyorum. Ben de sana diyorum ki kardeşim bu Allah'ın kitabında velekum fî rasûlâ üsvetün hasene ayeti de olduğu gibi yedi sayfa Allah Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a uyumaktan bahsediyor. Diyor ki kardeşim, kul olarak bana, sen Hazreti Peygamber'i seviyor musun? Ben de sana diyorum ki, bu Peygamber'e uyacaksın. Kardeşim, Allah Kitabında yedi sayfaya, yedi sayfa yerde Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a uyumaktan bahsediyor. YouTube'da da burada. Bu Saflar inceleme Kurulu'nda Fatih Okubuş diye bir hocamız var. O bu ayetleri peş peşe çok güzel bir şekilde okudu. Youtube'da sevgili seyircilerimiz bunları takip edebilir, dinleyebilir. Şimdi Allah 7 sayfa Peygamber Aleyhisselam uyacaksın diyor kardeşim. Hocam Hı? kızıyorsunuz da biz böyle dediğimizden değil zaten. Hani ikinizin hakkından geleceğiz dediniz. Bizim öyle bir kastımız yok. yani <gülüyor> ben başta ne bahsedeyim? dedim? Başta dedim ki ben Karadenizliyim. Karadeniz insanı biraz asabi olur. <gülüyor> E buna da az buçuk alışacaksınız müsaadenizle. <gülüyor> Şimdi burada bizim demek istediğimiz şey şudur. Allah yedi sayfa Hazreti Peygamber aleyhisselama uymaktan bahsediyor. Bir kısmını ben okudum, bir kısmı değerli kardeşlerim okudu. Şimdi biz bu ayetleri ne yapacağız? Şöyle Bakın mi diyeceğiz ya. yani? Hocam E bu ayeti kerimeler Hazreti Peygamber'in yanındaki adamlara tırnak içerisinde yani asaba hitap ediyor idi. Bizimle ilgisi yok mu diyeceğiz? Yoksa hocam ya bu kitap. Allah'ın buyruğudur bu. Madem ki bu rahmeten lil alemindir. Bütün dönemlerin kitabıdır. O zaman bu hocam bize de hitap eder. O zaman da ben sana diyorum ki kardeşim. Bu ayetler sana hitap ediyorsa sen diyorsan ki hocam Allah Peygamber Aleyhisselam'ı uymayı bana emretti. Ben de sana diyorum ki bu ayetin senin yaşantındaki karşılığı nedir? Bunu bana söylemen lazım. Yani sen Hazreti Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Efendimiz'i seviyorsan onu kendini örnek olarak aldıysan aziz kardeşim, bana şunun cevabını vermen lazım. Bu ayetler senin hayatında nereye oturuyor? Bunun karşılığı nedir? Hadi aziz peygamberin sahabeler için dedik. Onlar peygamber aleyhisselamla birlikteydiler. Allah'ın emrini doğrudan peygamber aleyhisselam hayatta olduğu için yerine getiriyorlardı. Peygamber aleyhisselam vefat etti. Bu ayetten hükmü ne oldu? Kalktı mı? Yok. Eğer kalktıysa, o zaman bakın bu ayette bir şey ifade etmiyorsa o zaman hocam bunların ayetlerin bu ayetlerin Kur'an-ı Kerim'in ortalarında durmasına gerek yok. Bunların hepsini toplayalım. Haşa. Bunları Kur'an-ı Kerim'in son notu olarak, dip notu olarak son ekleyelim. Çünkü bunlar bize hitap etmiyor. Mu diyeceğiz. Hocam. Bunu hiçbirimiz diyemeyeceğine göre o zaman yapmamız gereken şey var. Biz Hazreti Peygamber'e nasıl uyacağız? Değil mi? Bunun esasında peşine düşmemiz lazım. Yani ben bir Müslüm olarak, ya Rabbi sen Peygamber aleyhisselamına uymamı benden istiyorsun. Ben de uymak istiyorum. O zaman ben ne yapacağım? Bu sorunun cevabını aramaya düşersek, peşine koşarsak, o zaman biz gerçekten Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimizin ardından gitmiş oluruz. Buyur. Hocam şimdi sizin de dediğiniz gibi, e, İslam'ın iki temel yapı taşından birisi e, Peygamber Efendimiz olarak hani, Kur'an-ı Kerim'de de allah Teala Peygamber Efendimiz'i bizler için en güzel örnek olarak dile getirmiş. Ve yine allah Teala birçok ayet-i kerimede Allah'a ve Resulüne itaati aynı ayetler içerisinde peş peşe ifade etmiştir, emretmiştir. Bu ayetlerin bize bakan yönü nedir? Çok güzel. Hem az önce anlattığımız şeyler üzerine bina edilmiş oldu bu soru. Güzel oldu. Sen de ifade ettiğin gibi aziz kardeşlerim ya ülledinameni atay Allah'a ve evet, Rasulühu diyor Allah. Pek çok ayetik kelimede evet. şöyle demiyor Allah. Atay Allah'a nokta. Atay Allah'a evet. nokta. Hazret Peygamber'e ittiba etmek gerekmiyorsa yani bir şey ifade etmiyorsa bizim için Allah haşa lüzumsuz bir laf yapar mı ya? Yani, bunu dememiz bir Müslüman olarak mümkün mü bunu hiçbirini diyemez. O zaman Allah Resulüne uymamızı bizden istiyor. Bir de, Biz nasıl uyacağız Hazreti Peygamber Aleyhisselam'a? Peygamberimiz de hayatta yok. Değil mi? Hazreti Peygamber Aleyhisselam vefat etti 63 yaşında. Acaba bu ayetler bizim hayatımıza nasıl bir karşılık bulacak? Bir de hocam, Bunun kaynağı bu, nedir? Bu sadece bir ya da iki ayet değil. Yaklaşık 15 surede farklı yerlerde peş peşe evet. olarak zikredilmiş yani. Evet. Hocam şimdi o ayetlerde de şöyle bir incelik var. Hı? Eti'ullâhı ve etiûr Rasul dediniz ya, Hı. arada kullanılan harficar V. Şimdi bizim Türkçe'de bile şöyle bir incelimiz Çok var. Çok güzel. Şimdi Hasan ve Hayati gitsin dediğimiz zaman, Hasan ya da Hayati değil. Hasan farklı, Hayati farklı gidecek. İkisi yani bilir. ikisi içinde aynı fiilin olması gerekiyor. Eti'ullâhı ve Rasûlehu. Eti'ullâhı ve etiûr Rasul. Hepsinde itaat direkt Allah'a ayrı, Rasûl'üne ayrı olmak zorunda. Ki bunu sahabeden şu şekilde görüyoruz. Biraz önce dediniz yani hayatımıza karşılık bulmuş hali, Haşa, Hz. Peygamber gitti bizim için bitti mi? Hz. Ali bir gün bineğine binerken ayağını atıyor, bir takım dualar ediyor. Daha sonra gökyüzüne bakıyor, gülümsüyor. Asa, e, oradaki hayatta olan sahabe ve tabi'in de yetişmemiş. E, sahabe şunu soruyor. Bunun sebebi neydi? Yani gökyüzüne bakıp gülümsemen sebep neydi diyor. Ben bir kere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i bu şekilde binip gökyüzüne bakıp gülümsediğini gördüm. Yani... Ee, biz 21. yüzyılda hicri 1441 dediniz. 1441 sene sonra ona ittiba ederken daha mı fazla taklide düşüyoruz ki Hazreti Ali düşmüyor? Biraz önceki soru da olduğu gibi yani itaat noktasında müsavilik var. Haşa e, Hristiyanlardaki teslisteki gibi müsavi tuttuğumuz falan değil. Ama dil bilimsel olarak da olsun, sahabedeki uygulamada olsun Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Allah'a ve Rasulüne itaat edin buyuruyor. Hocam bir de programı bu sunuyor zannedersin. Ben mikrofonu Şimdi... kendisine tevhid edeceğim öyle gözüküyor. Hocam soru evet. aynı şekilde. Benim soru kaldı ama bize bakan yönü nedir yani bu bağlamda? Evet. Hocam bir de ben bir şey söyleyecektim de. Sen de eksik kalma. Sen de. <gülüyor> evet. Hocam zaten mesela sahabeler e, radıyallahu anh mecmain zaten Peygamber Efendimizin vefat edeceğini şu ayet-i kerimede de biliyorlardı. وَمَا مُحَمَّدٍ اِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَتِ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُولُ Ayet-i kerimesine geçiyor zaten. Yani onlar şunu dememişler. Peygamber Efendimiz e ifade ettikten sonra onun emirleri bitti. Onun sözleri bizim için bir şey ifade etmiyor dememişler yani. Şimdi şöyle bir şey diyebilir miyiz peki? de konuşmasının üzerine. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman aziz seyirciler. Hazreti Peygamber <gülüyor> Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in 13 yerde Allah tarafından uyarıldığını görüyoruz. 13 yerde Rabbimiz Hz. Peygamber Aleyhisselam'ı uyarmakta, ikaz etmektedir. ''Ya eyyüen nebiyyü, lime tuharrimü <gülüyor> mâ ''Allah'ın sen helal kıldıklarını nasıl haram kılarsın?'' diyor Allah. Bu bize esasında şunu göstermiyor mu değerli kardeşlerim, değerli seyirciler. Allah, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin uyarılması gereken yerlerde kendisini uyarmış. 63 yıllık bir ömürden bahsediyoruz. Bunun dışında Allah'tan bir uyarı gelmemiş. Bu ne anlama geliyor? Demek ki Peygamber Aleyhisselam'ın hayatının geri kalan bütünü, bak hayatının geri kalan bütünü o Allah'ın uyardıkları da düzeltileceği için, dolayısıyla tamamı Allah'ın onayından, kaşesinden, müüründen geçmiştir. Şimdi bir kere bunu bir kabul etmemiz lazım. Şöyle bir şey dememiz mümkün mü? Allah, Hazreti Peygamber sen bir hata yaptı, buna göz yumdu görmezlikten geldi. O benim peygamberimdi. Çok yoruldu. Ya birkaç hatasında, kusunda görmezlikten gelir. Böyle bir şey tahvil edebilir miyiz? Hayır, Böyle bir şey hayır. asla insanı zaten İslam dairesinin dışına çıkarır. Dolayısıyla burada şu ortaya çıkıyor. Demek ki Allah peygamber Aleyhisselam dediklerini, yaptıklarını onaylamıştır. Aziz kardeşim bakın burada şunu unutmayalım. Bizim Allah'ın kitabı diye kabul ettiğimiz bir Kur'an-ı Kerim olsa da Hocam bende vardı. Da... Var mı? Ver bir Kur'an-ı Kerim. <gülüyor> Oğlum kılıfından çıkar şunu. Evet. evet. Şimdi aziz kardeşlerim, değerli seyirciler. Kılıf sende kalsın, Kur'an bende kalsın. Evet. Dedim, bu kadar değerli kardeşlerim. Şimdi bakınız. Bu Musaf, bu Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kitabı olduğunu bize söyleyen kim? Allah söyledi. Allah'ın kitabı olduğunu bize söyleyen kim? Biz Allah'la doğrudan iletişimde Hazreti, değiliz. Peygamber Efendimiz Çok güzel söylediniz. Bu kitabın içindekilerin Allah'ın buyruğu olduğunu, Allah'tan geldiğini bize söyleyen Hz. Peygamber Aleyhisselam'ın. Çok ilginç bir şey söyleyeceğim size. Bu Kur'an'da anlatılanların ne ifade ettiğini, Allah'ın muradının ne olduğunu bize açıklayan ağızda Peygamber. aynı ağızdır. Çok güzel. Yani bakın, biz bir ağızdan bahsediyoruz. Bu bir ağız sevgili seyirciler. Hem bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu bizlere söyleyen ağız. Peygamber aleyhisselamın ağzı. Hem de bu kitapta kast edilenlerin ne olduğunu uygulamasının pratiğinin nasıl olacağını bizlere söyleyen ağız. Aynı ağızdır. Dolayısıyla biz burada şunu dememiz lazım. Bu musaf kime indi? Hı? Peygamberimize. Peygamber. Bütün insanlığa Hazreti Peygamber aracılığıyla. Şu var ha. Şimdi benim soracağım şey tam senin verdiğin cevapla ilgili değil. Senin verdiğin cevap bana daha yakın sana yaklaşıyorum. Şimdi aziz kardeşim bu kitap nazil olduğu insan Hazreti Peygamber'dir. Hazreti Peygamber'e nazil olmuştur. Elbette ki senin dediğin gibi Kur'an'ın buyruğu Peygamber Aleyhisselam'ın zamanı başlı olmak üzere kıyamete kadar bütün Müslümanlara bu Allah'ın kitabı hitap ediyor. Tamam. Burada anlaştık. Ama bu kitap Hazreti Peygamber'e indi. Yani nazil olduğu şahıs Hazreti Peygamber Aleyhisselam'dır. Dolayısıyla sormamız gereken şey şudur. Allah Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı peygamber olarak görevlendirdi. Bu kitabı da ona nazil etti. Bu kitabı soru şu. Bu kitabı en iyi kim anlayabilir? Hazreti Peygamber. Tabii ki peygamberimiz ya müsaade edin de bu kitabın kendisine nazil olmuş olduğu insan bu kitabı hepimizden çok daha iyi anlayabilsin. Da bu gayet hocam... normal bir şeydir. Ama buradan şunu dememiz lazım. O iyi anlayan insana sahbe uyacak. Biz ne yapacağız kardeşim? Biz uymayacak mıyız? Bizler de elbette uyacağız. Bakın ikinizin sorusundan şunu da ifade edeyim. Şu ortada bir halı var. Hz. Peygamber Aleyhisselam bunu İslam dairesi kabul eder. Hazreti Peygamber Aleyhisselam bu İslam dairesinin içerisinde oturmuş. Namazda, oruçta, diğer hususlarla ilgili olarak Allah'ın buyruklarını evet. ümmete açıklıyor Peygamber'e. Sen şimdi diyorsun ki, senin o sorunla ilgili, sen şimdi diyorsun ki benim Peygamber'e ihtiyacım yok. Bu Allah'ın kitabı. Sen demedin. Sen naklediyorsun. Ben evet, demiyorum. Sen ben diyenlere evet. karşı evet. Evet. bir şeyler yapmamız gerektiğini söylüyorum. Senin aktardıkları diyor ki, <gülüyor> evet, bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Esasında o zaman ne ortaya çıkıyor biliyor musunuz? Bu İslam dairesi dedim ya, bu İslam dairesinin içinden Hz. Peygamber aleyhisselam alıyoruz. Bu dairenin dışına atıyoruz. Haşa. haşa. Gelip onun yerine kendimiz kuruluyoruz. Muhammedçikler çıkıyor hocam. Orta. Sahte Muhammedler. Bakınız. Sahte Muhammedler. Hatırlayın sizin sınıfta mıydı? Ben 150 kişilik anfide şöyle bir uygulama yaptım. Kağıt dağıtmıştınız. Kağıt dağıttım. Çocuklar dedim. Herkese boş birer kağıt dağıttım. Tabii çocuklar bu kağıtlar niye dağıtıldığından haberdar değil. Bir sürpriz yapıyorum. Sınav sanıyor. Yok, sınav değil. Sınav. Şimdi Ulan bunlara dağıttı hocam? bu kağıtları. Sonra, çocuklar, rastgele herkes Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa asın, açtı. Herkes aynı sayfayı açtırdım. Dedim ki onlara, aklınızda İslam'la ilgili hiçbir şey yok. Ne namaz biliyorsunuz, ne oruç biliyorsunuz, ne Hazreti Peygamber biliyorsunuz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Kur'an'a, İslam'a yaslanmadan lütfen şu açmış olduğunuz sayfayı tercüme edin ve anladığınız yorumu buraya yazın dedim. 150 kişi. Herkes yazdı, topladık kağıtlara. Bir baktık ki değerli kardeşlerim, 150 kişilik sınıfta 150 tane farklı yorum çıktı. Dolayısıyla bizim burada dememiz gereken şey şudur. İslam dünyası 1 milyar 600 milyondur. Sen İslam dairesi içerisinden Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı o dairenin dışına çıkardığın zaman onun yerine bir milyar 600 milyon tane sahte Muhammed dolduruyorsun ve herkesin bakışı farklı. Peki bu Allah'ın indirdiği din midir? Ortak ibadetler olmayan salat kelimesini, zekat kelimesini nasıl verilecek, nasıl bitecek bunların hepsini bizlere öğreten Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Elbette ki bir kısım konuşmamızın başında ifade ettiğimiz gibi yorum farklılıkları olacak ama bu Temel değerler hususunda Müslümanların pratize ederek kuşaklar boyunca aktarmış oldukları hususlarda Müslümanlar hepsi aynı düşünür. Sen şimdi Peygamber Aleyhisselam'ı oradan çıkarıyorsun. Geliyorsun belki farkında değilsin ama Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam'ı yerine kuruyorsun. Az kardeşlerim biz bu noktada şunu diyoruz. Sen bir insan olarak elbette ki samimisin. Hiçbir insanın samimiyetini sorgulamamız bize düşmez. Sen şimdi diyorsun ki Allah'la yani Kur'an-ı Kerim ile benim aramda kimse olmasın diyorsun. Hazreti Peygamber aleyhisselamı kenara çekiyorsun. Ama sen benimle Kur'an arasına geçiyorsun. Ona uyma bana uy. He, Hazreti Peygamber uyma sana uyacağım. E, kusura bakma da kardeşim sen de kenara çekil. Sen kimsin yani? Sen tabi kimsin. Sen benimle Kur'an arasına niye giriyorsun? Hazreti Peygamber'e biz Kur'an'ın yorumunu yaptırttırmıyorsun bize. Peygamberimizin ne yaptığını söylediğine bakmayacağız. Kime bakacağız? Beyefendi Hazreti veya Hanımefendi Hazretleri sana bakacağız? Lütfen kenara çekin ve şunu da yapma. Kur'an-ı Kerim'i yorumlamak için, tefsirini yapmak için ağzını açmayacaksın kardeşim. Madem ki bu apaçık bir kitap. Apaçık. Her şey net. Haşa, yani Zaten öyle de. Bizim senin tefsirine, yorumuna ihtiyacımız yok. Sen Peygamber Aleyhisselam'ı beğenmiyorsan şayet o zaman bizim seni beğenmemizi bizlerden bekleme. Dolayısıyla az kardeşlerim şöyle bir şey söyleyip bitirsek acaba ölçüyü kaçırmış olur muyuz? Esasında bir açıdan Hazreti Peygamber aleyhisselam biz kullara göre Kur'an'dan önce geliyor. Yani şunu demek istiyorum. Bizim kavrayışımız açısından Tabii. daha yani, somut, elle he, tutulur. Yani bunu derken Enbiye Hoca şunu dedi anlaşılmasın. Enbiye Hoca Kur'an'ı ikinci sıraya alıyor. Hayır kastetmiş olduğum şey şudur. Şimdi bu aziz seyircide bu Kur'an-ı Kerim. Ben bu Kur'an-ı Kerim'e kimle gidiyorum? Ben, Hazreti, Hazreti Peygamber, Peygamber Aleyhisselam'la birlikte gidiyorum. Yani ben Hz. Muhammed Aleyhisselam'a uğrayıp Kur'an-ı Kerim'e intikal ediyorum. Dolayısıyla ben Hazreti Peygamber vasıtasıyla bu kitabın Allah'ın kitabı olduğunu anlıyorum. Yani dolayısıyla kul olarak adeta Hazreti Peygamber yakınlık açısından, hüküm açısından demiyorum yakınlık açısından biz kullara daha yakındır ve bir insan olması hasebiyle de bu Kur'an'da kastedilen edilen hususları kendisine inzal edilmiş olan zat olması hasebiyle elbette ki hepimizden çok daha iyi anlayacaktır. Allah bizleri sevgili peygamberinin peşinden ayırmasın. Amin. Amin. Şunu unutmayın sevgili seyirciler, aziz kardeşlerim. İslam medeniyeti, İslam kültürü, İslam geleneği diye bir şeyden bahsediyor isek bunun temelinde, bunu pratize eden insan, Hazreti Peygamber'dir. Bizim Müslümanlığımızı, yaşantımızı, bakınız camilerimiz, diğer adetlerimiz, geleneklerimiz, aklınıza Müslümanlık olarak, Müslüman yaşantısı olarak ne geliyorsa, bunun temelinde Hazreti Peygamber aleyhisselam vardır. Eğer biz, 1441 yıllık bu medeniyeti, hadisi inkar ederek, sünneti bir tarafa atarak, biz bu medeniyeti, bu İslam alimlerinin bizlere bırakmış olduğu milyonlarca kitabı heder edersek Allah için vicdanınıza bir danışın. Şu asırda yeni bir medeniyet, Hazreti Peygamber'i dışlayarak şu asırda yeni bir medeniyet inşa etme imkanı var mı? Hazreti Peygamber siz. Olacak olan nedir biliyor musunuz? Bizim başka kültürler arasında altında erimemiz ve bütün temel değerlerimizden koparak Allah muhafaza dinimizden de uzaklaşmamız anlamına gelir. O yüzden Rabbimize şükürler olsun ki bize Hz. Muhammed gibi bir rehber önümüze koydu ve bize de onu sevdirdi ayetin gereği olarak. Onu sevenlere, onu sevmeye çalışanlara, onun yolundan gitmeye gayret edenlere selam olsun. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.